お店の店員はお店を好きになた Bölümü aslında birinci bölümün aynısıdır.、Yani、aslında ikinci bölümü hiç gerek yok. Aynı espiriler. Çünkü tuttu ya. <gülüyor> Kaldır gitsin alazlığı satıyor. Ben daha görken bir şeyler yapmak isterdim tabii ki de sahnede ama imkanlarımız kısıtlı dedim ya malzeme bu yani. Bunla sahneye çıktığını bildikten sonra. <gülüyor> Ve başka bir şey vaat etmedikten sonra mesele yoktur. Vaat ettiğim şey şudur, gülmek. Gülmek, evet gülmek güzel bir şey ve çok da güldük. Seyircisinin çok önemli bir gösteri, seyircisinin çok önemli bir yeri var bu gösteride. Nasıl bir gösteri yapacağıma gelince her zamanki gibi, komik yani. Gülmekten ölenler olacak, bu doğru. Yani daha gösterinin başında ölmekten bahis açmak istemezdim ama dörtleşim var. Yani bu açık. Böyle bir meslekte insanın leşi olur mu? Var, benim var. Tiyatrodan adam düştü ya. Böyle bir şey olur mu? Karşıyaka açık hava tiyatrosu, amfi tiyatro böyle. En tepede oturuyorum şöyle. Hayda, bitti herif. Öldü diyorum sana. Ve öbür tarafta bir reklamımı yapsa ben sıçtım, bitti. Abi herif çok komik, onu da alalım buraya diye. Sahnede zor anlatıyorum zaten. Bir de sahneye niye çıktayız ama onu da anlamış değilim. Yani büyük bir gazaya geldim. Samimiyetim de söylüyorum. Yani malzeme bu olunca insanın elinde çok iğrenç bir malzemedir. Bir erkek için komik olmak kötü bir şey. Kandırdılar beni. Dediler ki kadınlar kendilerine güldüren erkeğe bayılırlar. Gazlı abi dediler. Bir çıktım erkekler de bayılıyor aramıza. Böyle bakan adamlar var ya. Ya Urfa'da büyük tehlike atlattım diyorum sana. Ya kulisin önünde böyle adamlar vardı be abi. Ne zaman bitecek sunatçının işi falan. Şal var Urfa'da. Niye? Çünkü pantolon orada kaldığı iş. Zorlu iş. İki insan yüzü göreyim diye ben sahneye çıkıyorum. Paranın üzerindeki Atatürk resmi var ya. Ondan bahsediyorum başka bir şey değil. Öyle ya. Dedim ya çok az vaktimiz var öbür tarafa gitmeden biraz gülerim. Gülerek gittiğin zaman öbür tarafa biraz hafife alabilirsin olan biteni be abi. Düşünsene vardığın anda hala gülüyor. Ah geberdik gülmekten. Ya. <gülüyor> Yanacaksın falan diye. Olsun güneş yağı var yanımda falan. Biraz hafife alabilirsin olan biteni. Çok garip insanlar. Onun için çocuklarla konuşuyorum, ne meslek hayallerinde ne meslek var acaba dedim, ne yapıyorsan 3'e gidiyor, nedir dedim hayali ne olacaksın büyüyünce, uzay bilimcisi dedi, uzay bilimcisi, çocuğun realistik mesleklerden hiç ümidi kalmamış, uzay bilimci, kıçından meslek uydurmuş, uzay bilimcisi, manavcı gibi bir şey, manavcı, uzay bilimcisi, dedim bu memlekette, evet dedi, dedim şimdiden zıplamaya başla anca aya gidersin, <gülüyor> Burada öyle uçmayacaksın. <gülüyor> Niye uçuyorsun? Biraz çapını bileceksin canım. Uçuyor çocuk. Kolay bilimci olacaksın. Olmazsın burada. Olmaz. Ben çocuk kafamla bir tabela görürdüm küçük çekmece istikametine giderken E5 çevre yolunda. Kocaman tabela şey yazıyor işte. Küçük çekmece nükleer araştırma merkezi. Allah Allah. <gülüyor> öyle bir tabela ki yani görünce diyorsun ki ulan memleketten ne bilimsel çalışmalar yapılıyor. Çünkü çocuk kafası tabi kafa basmıyor. Yani nükleer araştırma iyi bir şey midir, kötü müdür, riskli midir, çevre için zararlı falan. Bilmiyorsun. Bilim kurgu bir isim olduğu için gururlanıyorsun. Vay be nükleer araştırma merkezi falan. E geçen sene çıktı foyası ne oldu? Bir tane nükleer atık geldi. Böyle paspaslarla itiyorlardı ya. Lan, lan, kaçın kaçın uranyum var. Kaç kaç falan. <gülüyor> Böyle adam var bu memlekette. Radyasyondan koşarak kaçan adam vardı ya. Ya koşuyordu be abi böyle kaç kaç. Yani herif elektrondan hızlı koşuyor.、Böyle、olur mu? Böyle olur mu? Ne bence <gülüyor> bilimsellikle çok böyle bir temasımız yok. Yani sonradan lazım geldiği zaman öğreniyoruz bunu. Çok feci durumdayız. Dedim ya ben okudum bir şey öğrenmedim bu çok şaşırtıyor beni ya on yıl varce gittim okula hani hep böyle İngilizce Almanca eğitim veren okullardı bir de yani dışarıdan baktığın zaman iki yabancı dil konuşuyor olmam lazım benim şimdi hiç kelime yok <gülüyor> hani biraz Almanca biliyorum ama o da öyle video kasetlerle falan hani <gülüyor> çok öyle aile içinde konuşulan bir Almanca. <gülüyor> Almanya turnesine bir iki cümle kuriyim dedim, gebertiyorlardı ben. <gülüyor> Almanca'nın bizim video kuşağı üzerinde öyle pornografik bir etkisi var ne yapıyor <gülüyor> bu?、Yani、Almanca deyince falan oluyor. <gülüyor> Turnede işte Münich'teydik ben otel sekizinci katta kalıyorum bindim masan üzere dört Alman insan daha bindi bir konuşmaya başladılar aralarında ben ikinci katta indim <gülüyor> çıkamadım bir altı katta dedim az sonra bana dalıyorlar belli dedim <gülüyor> böyle bekliyorlar. Almanca, Almanca çok kaba bir dil diye bir geik vardır ya da salak bir şeydir. Almanca çok kaba bilmiyorum. <gülüyor> ne demek bu?、Yani、sen bilmiyorsun. Niye sana öyle? Almanca çok kaba. Almanlar için de öyle mi? Helga, tozluğu uzatır mısın balım? <gülüyor> çok kabusun Hans. <gülüyor> Almanca söyledim ondandır. <gülüyor> Almanca kaba diyorlar doğru mu? Doğru. Almanca kaba bir dil. Ben bir filmde gördüm. <gülüyor> Yani kadın adama ne diyorsa. <gülüyor> adam bir cezalandırıyor ki. Yani herhalde kaba bilir. Yani yoksa bir insan evladına böyle davranabilir. <gülüyor> Öyle mi? Kaba ya. İngilizce'de konuşamazdık canım. Vardır benim İngilizce.、Yani、ben Biliyorum İngilizce, İzmanca da bilirim. Kimse bana küfür edemez bu iki dilde de. O kadar. Konuşamazdık çünkü okulda. Şimdi okulda düşünsene yani hoca Türk, sen Türk tanıyorsun adamı. İrfan abi. Kantinde Türkçe konuşayım. Simit versene falan diyen adam sınıfa giriyor. Good morning.、Ya、yemem ki ben bunu. Olmaz yani. Good, how do you do? I don't, I don't. You know me, I know you ya. Tanıyorum yani. Ne konuşacağım senle İngilizce? O sebeple üstüme yakıştıramamışımdır. Bir sürü arkadaşların yanında böyle İngilizce konuşurken. Tuhaf olur yani. Gidiyoruz, geziyoruz birçok yere. Hiç konuşmam yabancı değil. Bana ne? Düşünsene bir Londra'dan.、Yani, do you mind if I take this chair? Thank you very much. Ne oluyoruz yani? Sandalyeyi aldım anam. Bir daha bir İngilizce. Bir daha bir İngilizce. Siz daha o chapter'a gelmediniz mi? Duyuma ait. Ben şeyleri çok kıskanırdım. Problemlerde vardır ya Ahmet, Mehmet falan diye. Devamlı alışveriş ederler diye. Kıskanırdım ben. Yani Ahmet'in işte 1000 lirası var. Oh oh ne güzel valla falan. <gülüyor> Parasının 2 bölü 8'iyle fındık alıyor falan diye. Onlar parayı saçarlardı, biz de muhasebesini tutardık. <gülüyor> Sinir olurdum ya, vallahi. Ve hiç gerçek hayatta olmayan tip alışverişler, yani hiç öyle bir alışveriş yok gerçekte. Paranın iki bölü sekiziyle fındık aldı, mümkün değil. Hangi insan evladı kuryemiciye girip de böyle bir cümle kurmuştur ya? Manyak olman lazım yani. Düşün, psikopatsın. Bak, düşün. Kuru yemişçiye girdi. Merhaba. Paramın iki bölü çekiciyle... ...fındık alacağım. Kaç, kaç. Deli ya. Kim gönderdi seni? Milliyetin Bakanlığından <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> Şimdi... İsminiz neydi abla?、Efendim? İsminiz neydi? Rabia. Rabia Hanım. Ooo ağır da bir isim. <gülüyor> Karizması giderek artıyor. Önce başka bir yerden vurdu. Öğretmenim. İsmin Rabia. Artık ben ne desem boş yani. Cem benim. Tıraş yani. Bravo ya. Havuz problemi kaçıncı sınıfta başlıyor hocam? Dörtte mi? Üçte mi? O andan itibaren işte çocuktan performans bekleme yaz aylarında. Havuz problemi. Ben 26 yaşıma geldim daha havuzun içine girilip de keyif yapılan bir şey olduğunu yeni anladım. <gülüyor> Ben ona hep böyle problem çıkaran bir şey söyleyeyim. <gülüyor> havuz problemi ya. Ya bir insanın havuzla ne problemi olur ya? Havuzun ya içine girersin ya uzaktan işersin bu. Bu kadar. Öyle bir sunarlar ki havuz problemi diye. Çocuk bütün semestir havuz problemi çözdü diyelim diye. E yazın nasıl havuzun başında böyle duruyor çocuk? Berkalt girsene yavrum. Problem çıkabilir. Cidden yüz yüz yüz yani. <gülüyor> Okul acayip ya. <gülüyor> Seçimin önemli olduğu bir aktivitedir bu. Siz gerçeksiniz. Ben değilim ki gerçek. Ben zannediyorum. Arkamda şelteri indiriyorum. Buradan ötekinik kaldırıyorum. Hadi güle güle. Benim için hayat devam etmiyor senin bu hayatın. Öyle duruyorsun. Gerçek oturuyorsun. Beklentilerim var. Yanımdakinde ilişkim var. Geçen gün sevgililer gelmişti, sordum sevgili misiniz diye ki sorarım çiftlere gıcığımdır çünkü. Ben hep tek başıma olduğum için çift olarak gelirler el ele izlerler falan, sinir olurum ben. Özendirirler sarılarak falan böyle. Ben yalnızım bazı günü oluyor 15 gün turnedeyiz böyle, yanımda böyle karşımda el ele göz göze izleyenler falan. O yüzden olursun yani, özenirsin istersin vermezler, iğrenç.、Işte. <gülüyor> Bir keresinde bir bey vardı sarılmış ama nasıl sıkıyor böyle? Ablanın kan dolaşımını engelliyor. <gülüyor> Anlatıyorum güldükçe daha sıkı sarılıyor ya. Aha, aha, aha. <gülüyor> Dedim ne yapıyorsun ya? <gülüyor> komik oldukça sarılıyorum. Dedim sen komik olmasını bekleme ya. Sen seviş biz yetişiriz daha sonra. <gülüyor> Onun için sevgililerle konuşmak izlerim. Ne yapıyorlar acaba? Nasıl sevgili ol olunuyor yani? Onun için sordum bir iki kere çok komik cevaplar ya sevgili misiniz dedim. Aynı böyle iki abi gibi oturuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> sevgili misiniz dedim adam şey dedi hayır evliyiz. Hayır dedi ya.、Yani、sevgili değil tiksiniyoruz birbirimize. <gülüyor> Neyse ne. <gülüyor> ne bileyim hangi parmağa takıldığını. Evlilik değerli nereye takıldığını bilmiyorum. Neşeli gösterlerde oldu tabii ki dedi canım neşeli olmadı mı? Ben bir Karadeniz turnesi yaptım, siz yapmayın diye anlatayım. <gülüyor> Tramzon, Giresun, Ordu'ya gideceğiz. Daha önce orada sahneye çıkmadığım için insanların benle ilgili fikri nedir bilmiyorum. Ve yani gösteri izlemeyen kimselerin benle ilgili fikri nereden olacak kulaktan dolu olabilir televizyonda bizim o en yavşak halimizle görüyorlar. Onunla ben on, fikirdir yani kesin ya ben sevmiyorum. Bu dur yani gerçekten de. Bunun da başka türlüsünü de beklemem açıkçası. Bir de o dönem, o turnkeyi yapacağımız dönem ben bir televizyonun bir reklam kampanyasında görülüyordum. Böyle maç yayınları sırasında dazlak kafayla çıkıyorum falan ekrana ki kimse sevmiyor. Sokakta görüp çok söyleyen olmuştur. Hocam ya maçlarda çıkıyorsunuz da çok kızıyorum size bana. Dedim o parayı sana versinler nereden çıkaracağını sözlerim. <gülüyor> <yazırız." gülüyor> i̇ş bu. İş. Bu bir meslek iş yani. İnsanlar bazen çok küstah davranıyor. Oraya çıkma. E Allah Allah. Sanki onun parasını gasp ediyormuşum gibi, ekmeğimi kazanıyorum ben kardeşim, ekmek davasını. Gerçi tam ekmek diyemeyiz, fırın diyelim ama... <gülüyor> yani neden böyle davranırlar, anlamam. Karadeniz turnu nesi öncesi hazırlandık falan, arkadaşlar dediler ki, orada yapacağın gösteriler her zamanki gösteriler gibi olmayabilir. Şimdi ben nereden bileyim o fıkralardaki adamların gerçek olduğunu biliyorum. Böyle çok fazla da fıkra bilen, fıkra anlatan, fıkra dağarcığı olan bir kimse de değilim. Ama Karadeniz yöresinin ilgili mizahı herkes kulaktan dolmada olsa bilir. Temel fıkralar anlatılır falan, tamam güzel. Ben çok fıkra öyle bilen, seven bir insan da diyeyim anlatanı da sevmem, döverim yani. <gülüyor> Bu saatten sonra, bana ne fıkra, ben 20 tane fıkrada oynadım, böyle ne şey var mısın? <gülüyor> fıkra anlatıyor bana, yani şeyi biliyor musun? Biliyorum, hadi git anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> Kötü anlatanı sevmem. Kötü anlatırlar daha başlar başla ama öyle sorarlar ya biliyor kan anlatmayayım falan. Falan bir giri fikreye de çok acayip yerlerinde keserler fikreyi ya. Bak adam var bak dinle adam var biliyorsan anlatmayayım. Falan birçok fikrede adam var. Bu hangisi acaba? Adamlar ve camiye giriyor. Biliyorsan anlatmayayım falan. Falan ve camiye giriyor aynı benim fikrime hadi evvel. Ne lan bu? Böyle keserler, şeyemem onun için. Şimdi dedim ki arkadaşlar uyardı beni ki hakikaten uyarıldım da. <gülüyor> Uyarıldığıma dair fotoğraflar var, göstereceğiz onlara. <gülüyor> Uyarılmak. Heey, hey! hey. <gülüyor> Eşk gibi mevzuyu açtık şimdi. <gülüyor> Nostaljik bir hikaye anlatıyorum. Fıkralardaki adamların gerçek olabileceği kimsenin aklına gelmezsin. Bak bir fıkra anlatayım dinle. Biliyorsanız anlatayım. <gülüyor> Dursun Amerika'ya gitmiş. İsmi Dursun olmasına rağmen. <gülüyor> gitmiş Amerika'da çok büyük servet kazanmış. Yani hakikaten büyük para yani. Büyük servet. New York'ta yaşıyor falan böyle. Telefon açmış memlekeden demiş ki temel sen de gel. Yani taşı toprağın altındalar ya kardeşim işte burası diyor yani fırsatlar ülkesi diyor ki ne yapacaksın? Olan diyor yerdeki paraları toplasan yeter diyor ve yerdekileri topla öyle bir memleket. Tamam diyor hemen geliyorum atlıyor uçağı gidiyorsun diyor işte Kennedy havaalanına iniyor flight number six South Tray falan、diyor. Bismillah havaalanından çıkıyor yerde yüz dolar diye olan ilk günden işem başlanır. Şimdi, <gülüyor> şimdi sen bu adama şaka zannediyorsun, değil mi? <gülüyor> ya ben bu adamla oturup çay içtim ya. <gülüyor> Arkadaşlar beni uyardın, ben sini kendi gösteriydim. Kendi hayatımı anlatıyorum gösterimlere. Gösterim. Bu senin söylediğin şeyler. Sen ne gördün? Bilemem ben, bana ne? Ben hayatımı anlatıyorum ve yani. Kendi güldüğüm şeyleri anlatıyorum falan. Düşündüm dedim, bak şimdi böyle bir memlekete gidiyoruz dedi, komiklik yapmama gerek var mı? <gülüyor> Trabzon'da bir amcaya rastladık, arabanın içindeyiz. Rastladık dedi ki, bu havaalanına nasıl gidebiliriz dedik, uçak havaalanı mı dedi abi. <gülüyor> Meğerse Giresun'dan direkt zeplin varmış. <gülüyor> Amca gerçek. Yine <gülüyor> Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan bir abimin anlattığı bir hikayedir, adres sorma hikayesi gene. Bir amcaya rastlıyor. Yine aynı amcamı bilmiyorum şimdi. <gülüyor> Belki hep aynı adamdır da biz olayı abartıyoruzdur. Bir amcaya rastlamış, demiş ki Nergis Çay Bahçesi nerede? Bilmiyorum nerede? <gülüyor> Oluyor. dedim yani senle benle aynı oksijeni yakıyor ama içeride ona ne yapıyorsa ortaya böyle azotlu bir netice var bunları görünce insanın şevki kırılıyor tabi yani ben çıkıp daha ne anlatacağım kardeşim kaldığım otelden sahneye çıkacağım yere gidene kadar dedim ya 20 değişik fıkrada rol aldım ya birinde ingilizdim düşün Ve çıkıp ayrıca komedik yapmaya ne hacet çık sahneden göster yeter <gülüyor> yani çıkıyor temel doğrusu <gülüyor> çok iyi niyetle çıktı dedim ki ne demek dedim ya Allah Allah şevkini kırma yani çık kendi hikayeni anlat çıktım selamladım nazik bir şekilde dedim ki bir diyalog kurayım da biraz rahatlatalım bizi、şey. bir teyze var izleyenler arasında selamladım ben nazik bir insan eğitim almış adamız yer、yani. ben altı ay kamçı ile eğitim almış. <gülüyor> bir teyze var selamladım. Ondan yola çıkarak kaynaşacağım kitleri. Hoş geldiniz teyze dedim. Teyze değilim ablayım ben. <gülüyor> Dakika bir gol bir. Yaşlı değilim ben. Bana uğraşmayacaksınız. Yaşlı değilim ben. Ya hiçbir şey demedim ki daha. Benimle uğraşmayayım. Bana uğraşmayayım. Yaşlı değilim ben. Beton değilim falan. Ya bir şey demedim ki, yaşı gereği ben teyze diye hitap edeceğim yaşta, birisi olduğu için teyze dedim yani, ya, hoş geldiniz teyze, yaşlı değilim ben, ama hakikaten görmen lazım teyzeyi yaşlı değil. Yıllar evvel ölmüş. <gülüyor> ama yaşlıya bir hürmet var, orada gömmemişler bu. <gülüyor> <gülüyor> Kokudan oynayamıyoruz ya. Yaşlı değil, sanki yaşlı olmak, bak ne kadar ton ton insanlar var, sanki yaşlı olmak utanılacakmış. Lan gururlu bir şey, yaşlısın şahane geçir, her şeyi herkesten çok biliyorsun bir kere daha, ne olsun lan. Utanılacak bir şeymiş gibi, bir çıngar çıkardı, ben kalakaldım sanki, bir şey de dememiştim he. Demiştim ki teyze Göktürklerle hala görüşüyor mu? <gülüyor> Cevap vereceğim. Lityanlar da çok bozuldu. <gülüyor> Parayı bulunca götleri kattı. <gülüyor> ben bunu bekliyorum. Esmeri gelsin diye. Çin garci gardi ya yaşlı değil mi? Ya. Ama görmen lazım kadını ya. Yaşlı kardeşim. Bu ayak tabanları yanık içinde.、Yani、teyze doğduğu zaman daha yer kabuğu soğumamış. <gülüyor> Oranın ilk teyzelerinden. Yani. yani o zaten oradaymış, inşaatı üzerine yapmış. <gülüyor> orada orada yani. <gülüyor> kötü başlayınca kötü devam eder ya. Çıktım başka bir yörede zanneden kardeşlerimizle. Çıktım anlatıyorum, salonda böyle 30 kişi en az böyle 30 kişi geziyor, gezerek takip ediyorlar. <gülüyor> Mobil izleme diye bir şey var, böyle geziyorlar. Çok komikmiş vallahi gerçekten. <gülüyor> Şimdi buranın en büyük avantajı ikimiz için de, mesela、yani、izleyen için de benim için de saygın bir mekandır burası. Buradan hafif meşrep bir iş yapıyoruz belki ama. Sahnede anlatılan hava civa bile olsa dinleyebileceğim bir atmosfer vardır. Onun için burada yapıyoruz işimizi. Ya、e、adam geziyor abi gezerek böyle. Hala, hala. Şimdi bir oldu iki oldu dayanamadım. Bir de insan tanımak istiyorsun çünkü her zaman belgesel izliyemezsin. Dedi. Dedim adam niye geziyorsunuz? Siz ya siz seferi misiniz dedim? Salon benim işte ben dedi. <gülüyor> ya böyle mazeret olur mu ya tiyatrodan? Düşünsen Atatürk Kültür Merkezi'ndesin, büyük salon bale gösterisi izliyorsun, dolaşanlar var böyle. Hayırdır? Dedem Atatürk'ün silah arkadaşı. Bizim kağıdımız var, gezebiliriz mi? Yürüyün, sahneye de çıkalım. Böyle adam var ya. Bunları niye anlatıyorum? Hani... Bizim tiyatro sanatçısı büyüklerimizin hatıralarında daha enteresan hikayeler vardır tabi sözde anlatılanlardan yazdıklarında Anadolu turlerleri eğlenceli olur hatta bazı yoksunluklardan bahsederler tuhaf tavırlardan bahsederler yani o tiyatroun yerleşmediği dönemlerde falan insanların yöre insanların bazı kabalıklarından saflıklarından çok iyi niyetli olanların iyi niyetlerinden bahsederler ya. Benim o kadar birikmiş bir hikayem yok. Tabii de ben de enteresan insanlar gördüm. O büyüklerimizin daha garip hikayeleri vardır.、Yani、sahnede klasik bir eser oynayarken ön sıraya masa koymaya kadar gidiyormuş iş.、Yani、bayağı rakı sofrası falan var. Hamlet oynuyor oynayın o lan. Ben öylesini görmedim ama kulisi olmayan, tuvaleti olmayan tiyatro salonlarında çıktığımı bilirim sahneye. Sahnede alkışlanırsın böyle. Bravo büyük sanat, halkın sanatçısı yürüme falan. Arkada petçi şişe işersin falan. Gidiyor. Bir yörede böyle belediye başkanı geldi sağ olsun alaka göstermiş herkesin de insan gelebilir yani özel bir ihtimam gösterilecek bir durum yok kimseye ama böyle erel idareden kimseler geleceği zaman sahne herkese bütün işlerdir yani. Sahnedeki insanlar bundan birazcık rahatsız olurlar. Derler ki işte ah şimdi tuhaf bir protokol durumu olacak. İşte sen kalk bilmem kim oturacak yapılacak diye. Böyle bir muamele görecek diye bazı kimse rahatsız olur. Ve genelde hep bu negatif tarafı daha çok rastlanır. Yani çekilin bilmem kim geliyor falan ben bundan rahatsız olurum. O gün işte beyefendi herkes gibi gelip yerine oturdu. Hiç hani az rastlanılır bir şey herkes gibi geldi. Belediye başkanı nasıl manavali abi orada oturuyorsa o da geldi yerine buldu oturdu. Ama kraldan fazla kralcı insanlar vardır. Öyle telsizli bir kimse geldi kulise. Diyor ki işte ön sırada bizim belediye başkanı oturuyor. <gülüyor> bana ne? <gülüyor> ben sanki belediye ile ilgili bir şey anlatıyorum. Geçen gün encümen azasının birisi yok. <gülüyor> <yapıyorum. gülüyor> bana ne?、Ya、bana dediğin bunu aşağılamak için. Herkese nasıl muamele yapıyorsam ben kendi hikayemi anlatıyorum. Belediye başkanı da buyursun gelsin. Kim gelirse gelsin yani. Evet buyursun. Yerinde işte oturuyor adam. Bir adamın da öyle bir talebi diyor. Böyle benim gibi kışkırttı bir şekilde içeride. Ben de tabii çıkar çıkmaz gördüm beyefendinin. Ha、yani、işte bu. Çektim anlatıyorum güzel selamladım falan. Bir döndüm soluma sahnede bir çelenk var. Da çelenk var. Sekiz metre boyunda çelenk var. Benim boyum bir elli. Ben ne yapsam ilgi çekemiyorum herkes çelenge bakıyor çünkü. Herkes çelenge. Keltoş bir dur çelenk bir şey anlatıyor galiba. Böyle bir durum var abi. Sekiz metre boyunda ve tavanı delmişler bir kısmı çıkıyor çelenki. Ya baktım kim göndermiş diye belediye başkanımdan sevgiler dedim efendim çok teşekkür ederim alaka göstermişsiniz. Buradasınız çok sağ olun. Çiçek de göndermişsiniz ama、yani、ben bu çiçeğe en azından bu kadarına layık bir insan değilim dedim. Adam şey dedi ya biz zaten bunu sizin sanatçı kişiliğinize gönderiyoruz. <gülüyor> dedim kendisi az evvel ayrıldı be. <gülüyor> Ya o söylemese de o gün orada nişanım vardı zannederdim ben. <gülüyor> Öyle kimseler var ya. Çok zor. Diyarbakır'da bir gösteri yaptık. Mesela orada yaşadım. Bazı böyle haberler okuruz ya gazetelerde pop müzik konseri falan yapılır böyle güneydoğuda bir yerlerde. Yazık, belki o sanatçı kardeşin de kabahati yoktur ama birazcık da medya gazıyla çocuk hemen böyle yöresel kostümleri giyer falan. Fotoğraflar çektirirdi o işte harronomasında bilinenlerde, barajda falan. Fotoğraflar çekilir, başlıklar atılır, işte doğuya ışık gibi doldu, elektrik getirdi, barajosu seviyesi arttı, bravo sana, hadi bakalım falan diye. <gülüyor> Çocuk bir anda kendini hakikaten nizami mülk zanneder, vay ulan ben ne oldum falan diye. <gülüyor> Halbuki oraya pop müzik konseri götürüyorsan pop müzik konseri götürüyorsunuz, çok abartılacak bir şey değil. Ben de komiklik götürdüm ve komiklik götürmekle mutluydum. Ama öyle bir izzet ikramı oldu ki,、e、işte alışmamış göt de dondurmaz diye laf var. <gülüyor> Hayatım boyunca ciddiye almamış, komik bir adama böyle bir ihtimam gösterince aklını kaybediyor tabii. Direkten döndüm yemin ediyorum. Bütün şirazem bozuluyordu. Urfa'da Atatürk Barajı'nı gezdirdiler bana. <gülüyor> Baya ciddi devlet su işlerinden genel vizir falan. Ve ciddiye almış adamcağız. Böyle beraber geziyoruz. Anlatıyor. Cem Bey, tribünlerden biri yaklaşık olarak günüm kaç kilo baktığı. <gülüyor> e şimdi alışmamış gökte dondurmaz. Ben de havaya gidiyorum. Yapın lan buraları düzeltin. Suları <gülüyor> <gülüyor> bilmem ne falan diyor. Bir an kendimi öyle görünce o kadar utandım ki. Çünkü, çünkü senin işin bu değil. Niye aklını kaybediyorsun? Bunu yapıyorlar. Bu memleketimizden üzülecek bir şey. Bununla gurur duyan var.、Ha. Bana barajı gezdirdiler lan falan. Bu aslında biraz üzülecek bir şey. Çünkü ne ben o barajı gezecek bir adamım ne o beyefendinin mesaisi o. Böyle yapıyorlar. Bunları paylaşınca güzel valla. Bir ara vereceğiz şimdi birazdan. Ama ara verilince de tuhaf şeyler yaşayacaksınız. Onu söyleyeyim. Bugün gördüğünüz her yerde kameralar var. Tuvalette bence dikkatli olduk. <gülüyor> Türlü şakalar yapabiliriz size. Şöyle bir handise var. Şimdi ara verilince... Burada... Bir insan babasının noolu olsa bir adamı iki saat dinlemez açıkçası. Onu bugün sağlayacağız inşallah da. Ara verildiğinde başka bir dünyaya gireceksiniz. O hani dedim ya bu koltuklar haline bir gerçektir falan diye tuhaf şeyler yaşayacaksınız. Hani gerçek erkek görevi vardır dedim ya. Hani abla görevi bindiğinde yer değiştirir adam onun yerine geçer. Ama şimdi ara verildiği zaman da erkeklerin tuhaf bir görevi ortaya çıkacak. Ev olur sinematyatro aktivitelerinde böyle ara verilir. İşte hanım şey der, ben beni tuvale gitmem lazım. Allah'ım şaşırdı. Rahatsan saçıyor muydun? Hakkalar <gülüyor>、yani. değil yani. Şimdi böyle durumlarda abinin bir görevi vardır yani. Yani tuvalete gitmem lazım deyince tabii ki de ben götüreyim durumu vardır. Hiçbir kadın tek başına tuvalete gidecek. <gülüyor>、yani、ne demek ki o? Saçma oldu. <gülüyor> Hanımı tuvalete götürmek ciddi bir görevdür. Bununla, bununla şaka yapılmaz. Bunun şakasını yapmıyorum. Üzerinizdeki gerginliği almak için anlatıyorum. Bazıları hani bu, ağla bu tuhaf bir şey mi ki bunun şakası? Hayır değil, tabii ki de şaka yapmıyorum. Bu görevi yapacaksınız. Yalnız orada biraz garip görünüyor insanlar. Kadınlar tuvaletinin önünde bekleyen adamlar. <gülüyor> Bir gerginlik olur, onu atın üzerinizden diye söylerim. Çünkü bende ya hepimiz yapıyoruz, hanımı tuvalete götürmek önemli bir hadisedir. Bazı beyler onu çok, tabi abartanlar da var, yani çekinin lan ablanı sıçacak, çekinin lan. <gülüyor> Böyle bir merasim haline getirir de, <gülüyor> önemli bir aktivitedir, öyle gidersin falan. Birkaç evresi vardır hanımı tuvalete götürmenin. Tutma, götürme. Bırakma ve bekleme. Onlar çok önemlidir. Bekleme tuhaftır işte, böyle beklersin ya. Neden orada olduğun çok bellidir. Herkes sana bakmaktadır. Yani şu adamın karısı var ya, şu anda... Soğukkanlı olacaksın. Sanki öyle bir şey yokmuş gibi davranacaksın. Ne saçmasın ben, manyak mısınız? <gülüyor> İçerde fayansları sayıyor, deli misiniz? <gülüyor> Soğukkanlı olacağı için. Önemli bir o. Bazıları orada kendilerine iş icat ederler. Tuhaf bir an ya, böyle duruyor. Lan bari hiçbir şeyle oyalanayım falan. Tamam içeri gir kapat, kapıyı kapat. <gülüyor> Kaldır kaptan, ha evet. Tamam ıkır öyle biraz, tamam tamam. <gülüyor> tamam bırak o kendini düşer, tamam bırak. <gülüyor> Çok beciydir ve yalnız değilsin. Senin gibi birkaç tane daha vardır orada. <gülüyor> KSD. Bir dernektir onlar. KSD. <gülüyor> Kalabalık böyle dururlar. Hepsi neden orada olduklarını biliyorlardır ama Biberliği hissettirmemeye çalışırlar. <gülüyor> ne? Sizinki de içeride değil mi? Yapıyor ben, engelleyemiyor. <gülüyor> o kadar şöyle dedim evde yap, çıkmam lazım. <gülüyor> Ben o sebeple burada değilim. Birbirimizi kandırmayalım. Yani, <gülüyor> kanınız bunu yapıyor. Haberiniz yok mu içeride? Çok feciidir yani. Ne yapabilirsin ki? Şeyde bir Antalya'da açık hava, Konyaaltı açık hava tiyatrosunda enteresan bir tabela vardı. Onu görünce çok duaf oldum. tiyatronun bir bölümünde ok işaretleriyle göstermişler vc şurada işte büfeler şuradadır falan diye ama öyle bir tabela yazmışlar ki ne tire var ne nokta büfe vc diye miyiyorlar <gülüyor> büfe vc ya derim ki ulan yeni bir mimari dizayn mı yani <gülüyor> orada böyle takılırken bana kaşarlı bir tane <gülüyor> öyle çirkin bir şeydi ki <gülüyor> Burada öyle bir yapı yok, büfe ayrı ve cayırı yerde frigoların üzerine işemeyin diye söyledim. <gülüyor> bir ara verdik, sonra görüşmek üzere. Eyvallah, sağ olun. <gülüyor> Sahnede görmeye alışik olduğumuz şeyi yapmadığım kesin o nedenle bazı ikimizler diyor ki yani bu mudur yani gösteri, budur. Benim yapabildiğim bu. Ben de isterdim sahneyi doldurayım. Çünkü buranın mesela bütün kirasını veriyorum. Şurada anlatıyorum. Saçma. Sahneyi dolduracaksın kardeşim. Danslarla süsleyeceksin. Buralara falan gezeceksin. Dolduracaksın. Sahne supleksi diye bir şeyden bahsederler. Sahne supleksinin iyi olması var. Benim öyle bir şey yok. Ben burada duruyorum. Danslarla süslerdim ama korkuyorum dans etmekten. Ki alırdım da ders falan sayıp sökmenden. Ben öyle ırkçı bir insan değilim ama... <gülüyor> Yani dans edersen hani komik adam zaten ciddiye alınmıyor, dans edersen bir de iyice sallamayacaksınız düşünsene. Bence ki müzikalideki karakterlere öyle bakarım ciddiye almam. Çok ciddi bir şey konuşulurken bir anda dans ederler ya. Şirketimizin şu andaki durumu nedir biliyor musun? Dinle. <gülüyor> Olur mu lan? Bu adama şirket emaret eden de kaba. Hiç olmadık anlarda dans ederler ya. Böyle sahneye girişleri vardır ya müzikal karakterlere gelir böyle bak. Clara, Suzi'yi gördün mü? <gülüyor> ya amacı Suzi'yi sormak falan değil. Böylelikle dans edecek. Gördün sen çabuk söyle, böyle çok duramıyorum ben. <gülüyor> Cevap da hemen dansla gelir ya. Suzi'yi <gülüyor> görmek mi? Bak dinle. La la la. Aaaa. Arkadaş oynuyor. Sanırsın Suzi'nin kınası var anasının. Ondan bize gelmez.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 Ne kadar kurtluymuşsun ya, <gülüyor> oynarsın tamam ya Allah Allah, bir kırkı çıksın oynayın, <gülüyor> hemen oynamak tuhaf gelir olur. Ben onları yapamam. Ama görmeye alışık oldum, o zaman bu, yani sahnede kullanılan dilde öyle, özendirici olmalı. Çocuklar falan nasıl şimdi buradan ders alsın ders çıkarsın, düzgün bir Türkçe ile anlatmıyorum ki anlattıklarım. Alışık olduğumuz şey sahnedeki insanların ...ses tonuyla kurduğu ahetli cümlelerle karşı tarafı etkilemesinir yani gelirlerdir. Japoncuları başka insanlardır, eğitimlidir, ses tonları, tavırları önemlidir yani o. Güzel olan odur onu bilmek lazım tabi. Bu kötüsü. Kötü olur bildikten sonra hiç problem yok. <gülüyor> Örnek teşkil etmesin yani kimse öyle haller, hareketler sağınız olup öyle konuşmayın. Evde denemeyin. <gülüyor> güzel olmaz yani güzel olan ötekidir. Korkarım şöyle oldu Ester, sanırım böyle oldu Meryem falan dedi. Ben şimdi bu saatten sonra öyle de konuşamam çünkü evde öyle konuşmuyor. Sonradan yapamam bunu. Evde öyle bir cümle kursan gebertirler dayaktan. <gülüyor> Anneciğim korkarım yemek yemeneceğim. <gülüyor> Korkma yavrum ıspanak. <gülüyor> Korkuyorsan yoğurt koy yanına. Garip bir diyalog olacak ya. Dublanj da bizi etkilerdi. Öyle düzgün Türkçe, dublanj Türkçesi diye bir şey var. Dizileri, filmleri izlerken böyle konuştuklarını görürdük ya. Türkçe konuşurlardı ama hiç Türkçe gibi değildi. Dall'a dizisini izlerken onların öyle bir selamlamaları vardır ya. İşte bir karakter girer. O bütün Hüwing ailesi oturmuştur.、Biri、herhangi bir kimse girer, selamlar onları. Ceğer, <gülüyor> Babi, Soyal'ın, Pen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, Hen, İstiyor yani mesela selamla eve girebileceğim anne baba falan gibi olmuyor bizde öyle şeyler ama zannede yakışıyor insanlara korkarım bir şey öyle oldu Merye falan gibi hayrandık uyandırdı ben izlediğim aktörlerde ağzım açık kalardı böyle güzel konuşurlardı yalnızca böyle bu cümlelerle bu replilerden bahsetmiyorum genelde güzel ahengli konuşurlar hatta bazen adalı Türkçe kullanırlar adalı nedemekse. Hani dilimde tüyü bitti denir ya, <gülüyor> herhalde onunla ilgili bir şey yani ağdalı Türkçe, pırıl pırıl bir Türkçe anlamına gelin. Hayranlık duyarsın, düzgün konuşan adam güzeldir. Hatta tiyatro oyuncuları günlük hayatlarında da öyle sırf sahnede değil. Bizim işyerimiz Beyoğlu'ndaydı. Ben Watt 69'da çalışıyordum daha önce. <gülüyor> Saçlar uzun, sarıydı. <gülüyor> Karikatür çizdiğim dönem işte Beyoğlu'nda. O me taksi meydanındaki büfelerde falan yemek yerdi, geç saatlere kadar çalıştığımız da, hatta sabaha kadar. O çevrede çok tiyatro salonu var, bilirsiniz, üstüne devlet tiyatrosunun birçok sahnesi var, özel tiyatrolar falan. Oyun çıkışlarında böyle oyuncu insanlar da girip çıkardı o büfelere. İçeri girip bir cümle kurduklarında biz irkilirdik. Öyle konuşurdu adam çünkü ses tonu hali tavır. Girerdi büfe, korkarım bir kaşar da istiyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> Vay ulan kim geldi olurdu biz. Sanırım ayran almayacağım falan. Büfeyi de havaya girerdi. Krallıyır da burada yiyor lan işte. <gülüyor> Önemli bir düzgün konuşma. Ama çok düzgün konuşan da karşı tarafa zulmeder. Bu da bir gerçek. Bir gene bir tiyatro sanatçısı bir büyüğümüz beni ziyaret etti burada kulüste. O kadar düzgün konuşuyordu ki ben karşısında melemek zorunda kalmıyorum. Adam o kadar düzgün yani gramerde ne varsa kullanıyor. Böyle edat, ilgeç, süzgeç, sünnet, burkaç. Duvar faslın filosu ebze. Anlattık ki anlatıyor ve anlatıyor sahne. Sohbetçilerin cem bey gel gelelim. Fakat bina alay bana. Yani diğerler durmuyor ki ben de gidiyorum. Erişan oldu. Sokak azı ile konuşan kimselerin düzgün Türkçe konuşulan ortamlarda bir mahcupiyeti vardır. Bu gerçek. Mahcup olursun, beni utanırsın bana. Bizim programa çağırdılar televizyede. Biz korktuk. Çünkü tereddüde özel bir durum var ya, dil konusunda bir hassasiyet var. Bütün program yapımcıları, spikerler özen gösteriyorlar. Özellikle düzgün konuşulması mevzu var. Yani korkarım soruma yanıt alamadım falan gibi.、E、biz şimdi sokak ağzıyla konuşuyoruz, korktuk. Şimdi orada biz yani korkarım yanıt alamadım, ne aldın ne alamadın anam falan. <gülüyor> Manasız bir diyalog ortaya çıkacak diye endişelendik.、Ya、i̇yi ahlaklı da çocuklarız yani. Dedik ki kendinizi çekil düzeltinler, toparlanalım. Tuhahtaki programa gidiyorduk çünkü Genç Başarılı programın ismi. Genç ve başarılı insanların çağrıldığı bir program. Ben davet edilmedim direkt çünkü o dönem gençim, başarılı değilim. <gülüyor> Ama çevrem başarılı insanlarla dolu ki bu çok lezzetli bir şey değil. Çünkü insan Sahneye çıktığı zaman bir sıra çocukluk arkadaşlarına falan hava atmak ister. Benim etrafım hep başarılı adamlarla doluydu. Ve birçok arkadaşımız en kaba tabirle şu anda meşhur insanlar. Onlara bir hava atmak, onlara bir tafıra yapmak mümkün değil. İnsanın şunu istiyor. Yani bir ilkokul arkadaşını çağırıp önde misafir edip ona hava atmak. Yani ya gördün mü bak ya. O uzun eşek oynadığın herif benim işte. Hadi hadi bakayım. Bunu yapmak ister psikoloji. O dur ya. İşte、çıkmak isterdi ben olmadı etrafında başarılı adamlar oldu evet yani bütün mahalle arkadaşlarının klabinin olduğunu düşünsene öyle bir duygu tuhaf yani herkes mi yaşıyor etrafında <gülüyor> demek ki o dönem mahalleden bir sanatçı mı geçmiş ne olmuş <gülüyor> yani etkilenilmiş sütçu geçmesinden iyi durum yani <gülüyor> sütçu O kadar mandırayı kim ne yapsın? <gülüyor> sütçü öyle bir karakterdir. Hep şakası yapılır ya. Sütçü karakteri hep şöyle kullanılır. Denir ki işte sizin eve sütçü girdi falan diyen. Haa çocuk sütçüye benziyor yenge falan.、Diye. Ben bu şakayı duyduğum andan beri hiç anlam veremedim yani. <gülüyor> Eve girip çıkan esnaf birçoktur.、Yani、eskiden daha da çoktu. Evlere girerdi insanlar falan. Şimdi öyle değil herkes. Süpermarketten alışılıyor diyor da. Sütçü eve giren bir esnaftır. Ama bu, yalnızca bu sebeple böyle şakalara konulması saçmadır.、Yani、Sütçüsün eve girdi abi falan. <gülüyor> bu hep yapılır. Sanki o mesleğin herhangi bir cinsel çağrışı mı varmış gibi. Halbuki sütçüler çok naif adamlardır ya. Elde güğümle gelir böyle. <gülüyor> <gülüyor> bu basit yani böyle. Ama söylenti vardır. Sütçü girdi abi falan diye zamparalıkla ilgili bir çağrışı mı var demek ki? Kesin sütçüler konuşulduktan sonra havaya girmişlerdir. Hiç öyle, öyle olmadığı halde öyle yaşamak isteyen sütçüler peydah olmuştur yani. Eve böyle gelse ya sütçü merhaba. Süt lazım mı? <gülüyor> bir litre yalayın doyuyun. Öyle sütçü yok ama söylenti var. Eve girdiğin zaman bu adamla karşılaştığını düşünsene ya eve giriş zam para basmak evde kötü bir şey yani Allah kimsenin başına vermesini eve giriyorsun ve bir adam var, kötü bir şey ama o adamın sütcü olması daha kötü. Ya çırl çıplak evde giümler var biliyorsene. Zam paranın basılma anı ile ilgili çok televizyon programı bittiçin gizemin davası ben tamamlayayım. Böylece gitti. Bir sütü ya. <gülüyor> Tazeleyim dayanamayacaktım belli oldu. Hadi hadi bırak bizi bir de. Ulan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir büyüğü yaptıysa ben unuttu. <gülüyor> Unutacak adamın ne işi var sahipede? Ben hiç unutmam. Bazıları unuttuğumu düşünür, hatırlatır yazdık, görev yapmak için, bilinçli tüketici ya. Nerede kalmıştım ben falan dedim, hep sütçü. <gülüyor> ihtiyacın olursa. Ne zaman? <gülüyor> Görevini yapmış bir insan olarak devam ediyor hayatına. Aldatmayla zamparalıkla ilgili şöyle bir sahne gözümüzün önündedir ya. Zamparanın basılma anı. Karikatürlerde falan hep çizilmişliğim de vardır. Allah'a çok şükür. Vodbillerde <gülüyor> falan da rastlarız. Öyle bir mizansen vardır. Zamparanın yakalanma anı. Aldatılan koca içeri girmiştir. Kadın yataktadır. görev mahallinde yani zamparada gardırobun içine saklanmıştır <gülüyor> ve bu sahne o kadar çok görülmüştür yani nedense böyle bir mizan zam var hepimizin bilinçaltına yerleştirilmiştir ki gardırob güvenliklerdir <gülüyor> halbuki değildir yani gardırobun kendini kimse kendine yakıştıramaz o pozisyon da böyle bir şey söylüyorum bir an için kendini o gardırobun içinde düşünsene yani az evvelki aşk çocuğumdan eser yok yani <gülüyor> Kardirobin içine saklanmışsın ve çırılçıplaksın ya! Nasıl güvenli bir yer olabilir ki orası? Yani he, kadın beni kışlıklarının yanında kaldırdı daha da ortaya çıkmaz böyle bir durum.、Şey. <gülüyor> ya o kapı açılacak! Ve her şey ortaya çıkacak çok kötü bir durum.、Yani、Kendini o adamın yerine böyle duruyorsun orada ya. Ve kapı açılıyor. Ne oluyor lan burada ne diyeceksin? Söylenecek hiçbir şey yok ya! Çırılçıplaksın bir kere! <gülüyor> Ya ne işin orada olduğu belli ya. <gülüyor> Çalışacak baksana dedim ya,、yani、işinle ilgili üniforman üzerinde. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceksin? Ne dersen de pişkinliğin son noktası olacaktır ya adam. Aşk çıksın, ne oluyor lan? <gülüyor> Hangi yıldayız? <gülüyor> <gülüyor> Saçma bunlar. Oğlum ne oluyor? Biz arkadaşlarımızla bunu oynadık, hatta canlandırdık yani. Ben de iki kere gardıroktan çıktım girdim falan komik oluyor yani bir şey bulmak lazım cevap olarak çünkü kaçmak için 3-4 saniyeye ihtiyacın var ya onu sağlayabilmek için öyle ustalıklı bir şey bulup söyleyeceksin ki adam karşı taraf nerede olduğunu unutacak yani bütün kimyası değişmeli yani ııı falan bir an kaldığı zaman kaçabiliyorsun şöyle cevaplar olabiliriz aç dedim ne oluyor lan burada kapattık arkadaşlar <gülüyor> Anda, öğleden sonra geleyim o zaman. <gülüyor> Dediği anda pır gidiyorsun abi. Ya da adamdan yana çıkmak da mümkündür. Televizyon programı. <gülüyor> Salih akıyor görüyoruz. <gülüyor> adamdan yana çıkmak da bir yöntemdir.、Mesela、kapıyı açalım. Ne oluyor lan? Ulan bu abiye yapılır mı be? <gülüyor> <gülüyor> Yapıyorlar abi. Ya. <gülüyor> ben de bizimkini evde yalnız bıraktım. sonra ona çıplak sonra konuşalım <gülüyor> testek oluyorsun e dolapta iki zampara olduğunuzu düşün bir ekip çalışması olmuş <gülüyor> iki arkadaş dolaptasınız ve çırıl çıplaksınız ya. yani yapacak hiç bir şey yok hani bir arkadaşıyla markete gidersin arkadaşı çok böyle alışveriş şinas bir insandır alışveriş eder Her şeyi almak isteyen adamlar vardır ya işte ver oradan kan kaldırıyor, ver tekerlek kaşarı, ver şunu, ver krem peyniri, ver şunu falan diye. Sen de durursun yanında, tezgahlar sana da sorar, siz falan diye. Biz beraberiz arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi gardırofta bunu yapamaz. Yani adam ne oluyor deyince biz beraberiz. Ama <gülüyor> olacağız mı? satacaksın yanındakini. Ha <gülüyor> işte, ne oluyor lan burada? Hadi anlat bakalım abi. <gülüyor> Ama seçileceksin. Sana ne? Şeyde mümkün mesela, ha işte, ne oluyor lan? Tuttum abi. <gülüyor> öyle kovaladım, gardıropta yakaladım abi. <gülüyor> Çıplak da hızlı koşuyordum, ben de soyulmuş. <gülüyor> Yalan ama <gülüyor> belki iyi biliyorsun. Çünkü öyle bir an ki yapılacak fazla bir şey yok abi.、Yani、aslında hazır çıplakken adama hizmetini verip <gülüyor> oradan uzaklaşmak en güzeli yani. <gülüyor> ya ne oluyor abi? Böyle seni gördüm Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Sanki Onun için gelmişimizdir. Nolay, ney ki daha? Deniz Başar'ın programına konuk olduk. Biz toplaştık, gittik işte TRT'nin İstanbul'daki uluslararası stüdyolarında. Girdik TRT binasına. İçeride bir danışma var. Danışalım diye yapılmış böyle bir banko var. Bankonun arkasında bir amca duruyor. Biz de bankonun önünde durduk. Yalnız adam biz bankonun arkasındayız o önünde zannediyor. Yani bize bir şey danıştı danışacak. <gülüyor> Öyle bakıyor yani. <gülüyor> yani. Dedi ki amca sen sabittin biz geldik. <gülüyor> biz danışacağız. Adam çok yorgun. Yani bir tek maaş alıyor, yorgun yani. Maaş alırken yoruluyor yani. Ay ay ay. <gülüyor> Parayı sayarken yoruluyor. Başka bir işi yok yani. Dediğimize、işte、şu şu programa geldik. Ne yapmamız gerekiyor falan. O sessiz duran adam yaratıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Kuslu oraya bezelyelerle oturun yazdı. Biz onu okuduk, oturduk. Bak bakayım şu menemenle ne yazmış herif. <gülüyor> Adamın kompozisyonuna bakıyoruz. Yazık biri ki de imna hatası yapmış. Yüzüne vurmadık tabii. Patateslerle düzelttik falan. <gülüyor> Bu cevval bir şekilde açtı telefonu. Genç başarı programına geldiler. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Gençler. <gülüyor> Başarılı. <gülüyor> Vurulu, evet. Tamam hadi, hadi tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Şimdi biz TRT'de çok düzgün bir Türkçe konuşuluyor. Aman dikkatli olalım derken böyle bir adamla karşılandı. Ah lan falan. <gülüyor> Şime konuyu yapmak için söylemedim. Bu tonda anlatmıyorum. Ben çok mu düzgün konuşuyorum ki adamı eleştireyim? Öyle değil. Adam bağırıyor bize. Ve bizi öyle bir transa soktu ki adam istese vereceğiz böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bağırınca biz... Daldık. Kalk kalk otur otur falan. Beni tamamen geç. Ben 19 yaşındayım. Daha yani iki senedir karikatür çiziyorum odanı. Ama yanımızda 19 sene karikatör çizmiyor. Ustalarımız var. Onlar da ne oluyor lan oldu? Kalklan falan diyince. Tezat enteresan ki enteresan olmazat tezat olmaz. Şimdi kalkım Boka imden sonra. Bir adım atıyorsun, dünyanın en kibar Türkçesi konuşuluyor. İnsanlara soyadlarıyla hitap ediliyor falan şey. Sayın Yılmaz, Sayın Yaşaroğlu, Heh, korkarım soruma yanıt alamadım falan gibi. İnsan şunu düşünüyor, ulan madem o kadar Türkçe biliyorsunuz, amcayı niye kurtarmıyorsunuz? <gülüyor> Bir adım ileride herif can çekişiyor. <gülüyor> Ve buradaki dil değişiyor, tam meridyene denk gelmişiz demek. Programı bizim yaşadığımız bir kız arkadaş sunuyor ve aşağı yukarı aynı dilden konuşuyoruz, bizim akranımız insandır diye sevindik. Ama kız başka kabileden çıktı, <gülüyor> daman makinesine girmiş gibi oluyor.、Hani、1500 senedir <gülüyor> bırtmadan, usanmadan sorulan sorular var ya işte böyle klişe şeyler, bunları soruyor bize. Salak salak sorular soruyor, mizahçı adamı konuk ettikleri zaman 4 <gülüyor> tane soru vardır, aha gösteriyoruz. Hani diyor ki mesela, espriliğin için neler yapıyorsunuz? Ama ne yaratıcı soru? Herkes de bunu merak ediyor zaten. Nereden buluyor lan biliyorum? Hazır alıyorum. Yani ne ne demek bu? Ben nereden bulduğumu, nasıl bulduğumu bilsem burada ne işim var? Evet oturur gülerim kendim kendime. Ben şunu, kaçından uyduruyorum? Kaba bir kaba bir şey değil mi? Ama doğru dürüst bir şey yani. Ben kaçından uydurdum işte hadi buyur. Yok diye yaptım belki. Geçimizi açtığını ya da yaratan herhangi bir kimsenin. Bazı meslekleri de rencide ettiği açıktır mezahçı. Bazı meslekleri çok sık kullanılır. Rencide etme boyutunda kabaca kullananlar da vardır. Mesela politikacı öyle bir tiptir. Öyle bir meslektir politikayla uğraşanların durumu odur. Ama hoyrat kullanılan, mizam malzemesi olarak hoyrat kullanılan meslekler vardır. Doktor, hemşire falan bunlar da hoyrat kullanılır. Var mı doktor kimse? Nerede efendim? Peki. Peki. Çok ilgileneceğin zannetti herhalde. <gülüyor> Nerede ablacım? Bakın belinizi sallayın mı? <gülüyor> He merhaba. Siz doktorsunuz. Evet. Ha, canım benim. Var mı uzmanlığınız falan? Var. Nedir? Çocuk. <gülüyor> çocuk? Hekimisiniz. Evet. Çocuk, cerrahi falan yoksa? Çocuk hastalığında. Düz çocuk. Evet. Ney <gülüyor> ney? Ne? Düz çocuk. Düz çocuk. Düz çocuk. Hadi be. <gülüyor> ama doktor işte bak önemli insanlar değil mi? Konuşuruz. İsminiz neydi ablacım? İbrou. İbrou. Duydum efendim. <gülüyor> ne çok sallamadım onun için. İbrou. Sordum defalarca. Var mı doktor? Var. Fakat bir tür bir şey dedi birisi. Var mı doktor? Dedim var ama söylemem. <gülüyor> 35 sene okul okuyunca kayış kopuyor tabi abi. <gülüyor> doktorum ama söylemem dedi ya. Ne demek bu dedim ya doktorum ama söylemem. Meğerse yazık şeyi diyormuş yani doktorum ama uzmanlığımı söylemem. Nedir dedim o kadar gizlediniz mi? Röntgenciyim dedi. <gülüyor> Yıllarca bununla ilgili adamcağız espri yavrumuş. Ha röntgenci 25 sene bunun için mi okudun aha falan. Adam burasına gelmiş istemiyor konuşmayı. Ve ben üstüne gittim. Dedim ki hayır efendim ben o, o tip bir espri çıkarmak için değil. Bunun üzerine neden doktorla ilgili cinsel çağrışında espri çok yapılır üzerine konuşacakken bir de o gruptan kimse olsun rahatlıkla bilimsel konuşalım diye dedim yani. Sonra sordum bir iki arkadaşlar. Onlar da aynı şeyi yaptılar. İzmir'de bir doktor bey ile konuştu bir gösteride. Doktorum dedi. Ne dedi dedim uzmanımız? Kulak burun boğaz Cem Bey size espri çıkmaz dedi. Belden yukarı ya. Evet. <gülüyor> E şimdi dedim ki、yani、ben öyle bir tip espri yapmıyorum. Bir iki insana o tip espri vermeye niyetli olduktan sonra kulaktan da o yere varım sizlere. <gülüyor> Önemli olan niyettir çünkü. Doktor tabii mağdurdur birazcık. Çünkü medyanın da doktora çok arfa turak kesilir. Çok nadiren. Hele memleketimizde çok zor. Zaten temelde mukaddes görevdir ama memleketimizde şartları birazcık daha zor bir mu destek ya. Çok kazık atılır doktora devamlı haberi çıkar. Tacizci doktora yakalanladı diye. Çok nadiren de Türk hekiminin Avrupa'daki başarısını, çok Amerika'da beyin nakliyatı Türk hekimi bura. Çok nadir senede bir tane öyle haber çıkar. Ama tatsız haber hemen devamlı var diye. Tacizci doktora yakalandı. Doktor taciz etti. Doktor kucak almış. Doktor ne yapmış? Doktor hasta ele. Doktor. <gülüyor> Sıklıkla. Ve mesleğin büyük puntolarla yazılması çok manasızdır. Bir haksızlıktır. Çünkü cinsel taciz her meslekten insanın eğilim gösterebileceği bir şeydir. Yani ben kendimden biliyorum. <gülüyor> doktor yaptığı zaman bunu böyle yazarlar mesleğini. Tacizci doktor diye. Herhangi bir kimse yaptığı zaman başka bir meslek sahibi yaptığı zaman herhangi bir taciz vakası olarak adli bir haber de üçüncü sayfada yerini alır.、Yani、bakkal yapınca yazmazlar tacizci bakkalcıya. Çünkü niye? Bakkalın yemini yok. Yeminli bir meslek değil. Yani bakkal tuttuğunu öpüyor. <gülüyor> Kimse diyemez ki bakkal sen ne yapıyorsun falan diye. <gülüyor> Sana lan yeminim yok benim falan diye. <gülüyor> Doktor yeminli falan bir meslek ya çok ilgi çekiyor ve bunu haberini yapıyorlar. Sıklıkla. Çok marjinal bir hadise olmasana hemen koca meslek <gülüyor> ordusu içerisinde. Kocaman büyüyor işte. Doktor şunu yaptı, doktor elledi, doktor hastayı kucağına... Hiç sanki böyle bir uzmanlık varmış gibi bir yarı çok bariz bir şey çıktı. Tacizci doktor diye. Hani dahiliye, taciz falan. <gülüyor> bir dönem sıklıkla böyle bir haberler vardı. Televizyonda o reality şovların çok böyle sivrildiği dönemde. Devamlı böyle haberler haberler. Ben şey zannettim. Hani belli bir dönemin mezunları <gülüyor> aralarında anlaşıp Ulan biz 35 sene okum okuduk mu? Okuduk. Saldırın anacınıza! Sanki bir haçlı seferi düzenlemişlerdi. Ne kadar hasta varsa yürüyün lan baba. Ne kadar ayıp bir şey. Ve yani birçoğumuz eğer bu bir mizah malzemesi haline getirildiği zaman, birçoğumuz gülüyoruz. Ama çok ciddi bir kalabalık da bundan yani bir haber gözüyle bakıyor o mizah malzemesine. Aa ne doktor öyle mi mi iş falan diye. Bir sürü cahil insan var. Doktor beni ellemesin diyen adamlar var. Doktor bana dokunmasın falan diyor. Çünkü korkusu o haberlerdeki hadiseler. Doktor beni ellemesin. Benim hocam yapar ameliyatı. Yuh artık!、Böyle、bunlar gerçek ama. Doktorun imajını belirleyen haberler bunlar medyada çıkan.、Ya、doktor beni ellemesin, doktor bana dokunmasın. Ya doğumhaneyi basan adamlar var ya. Ya yeter kurcaladınız, kurcalamayın ya! Biz de o kadar oynamıyoruz be! Bunlar gerçek <gülüyor> ve doktorun durumu ne kadar zor düşünsene. Bir paranoya hastasının neler yapabileceğini düşün doktor.、Yani、doktor beni ellede kardeşim seni iyileştiriyorum adam dur bir dakika. Kötü niyetli olma sen bir kere hastasın sen adın üzerinde sen hastasın <gülüyor> hastasın. Doktorun sana dokunurkenki hissiyatını sen nereden biliyor olabilirsin? Doktor beni elledi. Benim bir sürü ortopedist arkadaşım var. Mesela kalçaya çıkığını vurarak düzeltiyor adam. Yani düzeltiyor, bozuyor, düzeltiyor, bozuyor. Hasta olarak senin bir sorumluluğun var. Düzeldi mi kaçacaksın? Orada durursan o keyfe girer. Teğabir oldu. Gideceksin, gideceksin. Sonra doktora faturayla gidecek. Doktor böyle olur mu öyle şey? Bunlar ayıp şeyler. Ya doktor olmak bu kadar kolay mı? Karalamak bu kadar kolay olsun. Bak kaç kişiyiz, bir tane var. O da üşütmüş kafası. <gülüyor> doktor mu abi? Tıp fakültesini kazanmak kolay mı zannediyorsunuz? Böyle böyle kitaplar okuyorlar ki hiçbir zamana eğitim oradan öğrendim hiç bitmiyor.、Ya. Devamlı okuyorsun hayatın boyunca. Bilim ya bilim işte öyle bilim ki devamlı ilerliyor. Böyle okuyorsun ya o kadar kitabı ben okuyacağım. <gülüyor> Kralını tanımam yani bırak aslanı. <gülüyor> bayıldı mı hasta bayıldı. Yalayla lan. <gülüyor>、yani、hem iyileştireceğim hem de hiç bakmayacağım çalışıyorum diye. Kötü niyet olmamam lazım ya. <gülüyor> Doktor diye hekimi bilirsin, bilirsin işte. Bilirsin. Çocuk hekimi falan gene mahzunlar kaldı da. Bizim hep yakın temasta olduğumuz doktorları da. Uzmanlıkları biliriz dahiliye. Harika, şu oldururken, kıl büyüdü falan.、E, bir sürü de laboratuvarda görev yapan hekimler var. Bir sürü, değil mi? Öyle uzmanlıklar vardır. Patoloji, mikrobiyoloji falan gibi, değil mi? Ebru? Evet. Evet, doğru. <gülüyor> Biliyoruz konuşuyoruz ya patoloji vardır hematoloji de öyledir değil mi? <gülüyor> ha? Hastada görüyor. Hastada görüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hemoglobin. <gülüyor> Onda ben biliyorum hemoglobin, kremisin, niyasin, biotin, defanten, bunları hep. Bazıları bende DJ beyni var zannediyor. O kadar yanlış bir fikir ki. Konuşmak istiyorum bilimsel öyle davrananlar var. Abi bu anlamaz falan diyor. Bir uzman ablam var.、Ne? Bundan uzman olmasın. <gülüyor> Röntgen neydi? Yok. Anestezi uzmanı. Konuşuyoruz böyle. Nedir dedim abici uzmanımız? Anesteziştin dedi. Böyle bir tavır. Anesteziştin. Dedim ki hanımefendi anlatır mısınız bize nedir anestezi? Şimdi bunu soruyorsak burada. Bu ne demek? Bize teferuattla anlat bir bilim olarak yani bir teknini anlat. Ne tip gazlar kullanılıyor? Bunun kimyasal değerlerini, bu da anlat, değil mi? Bunu soruyor. Anestezi nedir diye sormuyor. Ya kadın öyle bir an anlattı ki sanki bir gel zekalıya tarif ediyormuş gibi. <gülüyor> nedir dedim anestezi? Cem Bey hastaları hastalığı bayıltıyoruz. <gülüyor> hakikaten oha yani bu kadar <gülüyor> bir uzmanla böyle anlatırsa dedim nasıl bayıltıyorsunuz ya gaz veriyoruz、yani. bizdeki imkansızlıklar o noktaya gelmiş gaz veriyor yani teçhizat falan yok gaz veriyor sen yaparsın sen aslansın seni kesseler acımaz manyak mısın sen gazı alıyorsun bölün lan iki yerini Yanında bir arkadaşı vardı o da anestezi uzmanı o daha bir Nasrettin Hoca kökenliymiş. İlla espri yapacak ya. Dedim siz bari hanımefendi anladın nedir anestezi? Ameliyat olan bilir şekerim dedi bana. Bak bir şey danıştık ameliyat olan bilir. Dedim iyi ki erkek nedir diye sormadık. Bana ne espri yapıyorsunuz bir şey soruyoruz sonra. Sen reçete yazıyorsundur değil mi? Epro. He? İyi. Okunaklı mı yazın bari? <gülüyor> He? Ha? Okunaklı. Hadi sen de. Sen. Doktoru yaz, hiç okunmaz ya hiç. O bir intikam şekli biliyorsun değil mi? Reçeteyi öyle bir yazarlar ki okuyamazsın. O ne demek? Ben 35 sene okudum, al sen de bunu okudum. <gülüyor> Ve hepsi de böyle söyler. Hepsi der ki, ah benim yazım okunaklıdır şekerim hiç okunmuyor ben hiç hiç bir reçeti okuyabilen var mı aranızda? Hayır, hayır, hayır. gel buraya şap ver ya eczacılık fakültesi bu yüzden kuruldu ben <gülüyor> sırf bunların yazdığını biri okusun yoksa bunların yazdığıyla bir şey yapayım mı sen bittin ya Eczacı da nasıl okuyorsa, saatlerce bakarsan... Ya nedir kardeşim? Ver bakayım. Teramizin. Nasıl teramizin ya? Sürülüyor ya. Sürülüyor da okunmuyor. Ver bakayım. Çok duarttın, çok. çok. İlk eczacı diye bir şey var, yoksa biz kendini、yani、doktorun yazdığıyla kullanalım falan desek ne hatalar olur ya bir iki iki, Böyle bir yazar 2'yi çerpe 2'yi böyle bilinenle cevap veriyorum B seçiyorum <gülüyor> <gülüyor> Soru gibi, soru gibi <gülüyor> Eczacı Allah'tan söylüyor, diyor ki şöyle alın böyle alın şuradan verin falan <gülüyor> Aslında sen gidip taraftan seçsen çok kötü olacakmış、yani、Ağızdan alacak hapı fitil diye de anlatıyor <gülüyor> Bir de siz öyle bir şey yaptığını son dakikada gelip uyarıyorlar. Abi o ağızdan mı yaptı ya? Yapma be! <gülüyor> Gitti. Ben şimdi onu çiğneyemem de ya. Ziyan oldu at ya. <gülüyor> Bazı atlar var dünyanın parası ben alamıyorum. Düşün yani. Attın gitti ziyan ne yapacaksın en iyi ihtimalle? Başı ağrıyan birini bulup ağzına sıçacağım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi geçti. belada doktorlar. <gülüyor> Hepsini gülelim diye anlattım. Başka bir maksadım yoktu gerçekten. Dediğim gibi güldürürken düşündürmek bizim işimiz değil. Düşünmek sizin işiniz, güldürmek benim işim. Ben düşünerek sizi aman bunlar neye gülecek diye güldüremezdim. Ben kendi güldüğüm şeyi anlattım. Sizlerle de paylaştım. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. 何